Sürdürülebilir Yaşam kolektifinden Pınar önce bizlerle beraber. Hoş geldin yayına Pınar. Hoş bulduk. Teşekkürler bu sıkışık zamanda bir söyleşiye de vakit ayırdığınız için diyeyim. Abi teşekkür ederiz. Ne demek? <gülüyor> Şahane. Ee, şimdi 19'unda başlayacak Sürdürülebilir Yaşam Festivali e, ve bu sene yanılmıyorsam 8.si düzenlenecek. Ee, ben çok basit bir soruyla başlayayım bence. Sürdürülebilir Yaşam Festivali e, neyi hedefliyor? Ne var amacında? Çünkü bir yaşam festivalinin temelindeki amaç aslında gezegenimizdeki yaşam kültürünün de değişimine, dönüşüne katkı vermek. Bunu e, bu doğrultuda farkındalığı artıracak, insanlara ilham verecek örnekleri gündeme getirmek. <Gülüyor> e, fi e, filmlerde biliyorsunuz görsel aslında çok etkili olabiliyor. Yani birisinin saatlerde bir konferansta konuşmasındansa e, yıllarca üzerine emek harcanmış başarılı bir filmin yeni dakika içerisinde e, çok da güzel insanları aslında dönüşümü uğratabilecek güce sahip olabildiğini gördük. Festivalde, film festivalinde bu doğrultuda yaşam kültürünün değiştirilmesi diyebiliriz özetle. Evet, peki nasıl bir seçki yaptınız? Çünkü 20 ilde gösterilecek film ve pek çok filmden bahsediyoruz. Nasıl oldu evet. bütün bu filmlerin seçkisi? Sonrasında da ekibi soracağım aslına bakarsan. Ee, seçki şöyle oluyor. Bizim e, çok temel kriterlerimiz var. Kendimize bunca sene içerisinde e, temel kriterlerimiz oturdu. Bütüncül bakışa sahip olan, içinde yaratıcı çözüm ee, örnekleri bulunan ve kalbe hitap eden insanların e, duygusal olarak da tetikleyebilecek özellikteki filmleri seçiyoruz. tabi başka bir takım kriterlerimiz daha var. Fakat bu üçü e, çok temel bir şekilde bizim için sihirli bir formül aslında. Üçünün bir araya geldiği filmlerin e, bizim amaçladığımız doğrultuda oldukça etkili olduğunu gördük. E, biz her sene e, birçok film festivali aslında şöyle çağrılar yapıyor, başvurular kabul ediyor, yarışma yapıyor. Biz böyle şeylere evet. hiç girmiyoruz. Biz e, zaten sürücüle ilgili çalıştığımız için bu alanlarda e, dünyada olup biten birçok şeyi takip ettiğimiz için birçok kaynağa ulaşıyoruz. Diğer film festivalleri ve şimdiye kadar tanıştığımız olan birçok yapım e, firması yönetmenle e, her sene aslında 200-300'e yakın filmimize e, ulaşıyor ve biz bunları sarıyoruz. bunların arasından bir seski oluşturuyoruz. seski oluştururken de illa böyle işte şu konu olsun bu konu olsun demiyoruz. Gerçekten önümüze gelen ve bizi etkileyen. Filmleri dahil ediyoruz hani Bir konuda 3 tane film birden bile olabilir hı hı. Yani o, denge, o denge de Her sene farklı oluyor festivalde. Evet biraz şey... kişisel Devam ediyor da diyebiliriz Belki bu sene kaç film izleyeceğiz festivalde Biz 19'unda başlayacak festivalde 30 tane filmimiz var 10 tane uzun metraj bu sene kısa metrajlı filmlerimiz biraz fazla oldu bizim çok da hoşumuza gitti hı hı. bu ilk defa 20 ilde yapıyoruz geçtiğimiz sene 11 ilde yapıyorduk evet. dolayısıyla birazcık bu filmlerin gösterim ücretleri vesaire de var seçkimizde kısa filmleri birazcık böyle 20 dakika 30 dakika <gülüyor> süreli olan kısa filmler çok güzel kısa filmler bulduk onlardan da mahrum kalmak istemedik böyle bir denge oldu bu sene kısa filmlerin sayısının arttığını söyleyebilir miyiz peki buradan yani sürdürülebilirlikle ilgili çekilen filmlerin kısa filmlerin sayısının arttığını sence? evet öyle bir şey söyleyebiliriz birkaç tespitimiz var bizim son birkaç yılda birincisi ee, bu sene gözlemlediğimiz ya çok uzun metr, yani uzun metreli bir buçuk saat mesela yani gerçekten hani bir saat bulmak zorlandık mesela ya bir buçuk saat 90 dakika vesaire bu sürelerde ya da işte 15 dakika 25 dakika bu, bu böyle çok fazla yapım oldu. Bir de bizim kriterlerimize uygun, uyan yapımların her sene arttığını görüyoruz. Yani herkes aynı şeyi düşünüyor artık. Böyle sorunları göstermek sadece yeterli değil. Gerçekten çözümler var her yerde. İnsanlar bir şeyler yapıyor ve biz de bizim gibi insanlar aynı şeyi düşünüyorlar. Yönetmenler de bu konularda bayağı artan sayıda filmler çekiyorlar gözlemlediğimiz kadarıyla enteresan bir çıktı olarak da not edilsin bana kalırsa kenara ee, peki 20 il dedik nasıl çözdünüz bu ekip işini çünkü 20 ilde organizasyon yapmak hiç kolay bir şey değildir Aa, evet hiç kula e, e, diye olmayın. şöyle çok güzel bir model bize yenilikçi bir model. Biz festivali açık kaynak bir festival olarak kurguladık. Zaten üç kişilik bir çekilecek ekibiz. Yani e, daha çok insan ulaşmak istiyorsak e, bir bir formül bir, bir şey bulmak zorundaydık. Festivali açık kaynak yaptık. Siz de yapabilirsiniz diye bir çağrı ile aylar önce yaptığımız. Hı hı. Bize başvuran aktivistler bu bir kişi bile olabilir bir şehirden. Aktivist toplum kurumlarına yönlendirdik. Bizim bir rehberimiz var. Bu festival yani sürdürülebilir bile an festivalini kendi şehirlerinde organize etmeleri için bir yönlendirme sesimiz var. Bir rehberimiz var. Kendi deneyimlerimizden yola çıkarak oluşturduğumuz. Bir de festivalin oturmuş bir kimliği var. Bu da tabii ki olmak zorunda. Bunları aktarıyoruz yani onlarca telefon konuşması yüzlerce e-mail. Her şehirde iki ekibin bir araya gelmesini istiyoruz. Yani sadece bir kişi iki kişi değil. Gerçekten mümkünse birbirini tanımayan da olabilir tanıyan da olabilir. Bir kolektifle örneğin, bir platformla bir sivil toplum kurumu, bir öğrenci kulübü gibi grupları bir araya getiriyoruz. Her şehirde en az iki grup 5 gruba kadar çıkıyor, 6 gruba kadar çıkıyor bu sene. Birçok kişi bir araya geldi festivali organize etmek için. Hı hı. Yereldeki ekipler kendi şehirlerinde bütün davetli konuşmacılar, müzisyenler, performans sanatçıları kendi film programlarının akışlarını oluşturuyorlar, tanıtımlarını yapıyorlar. Biz birçok konuda basın konusunda destek oluyoruz. Basın bültenleri, görsel malzemeler hı hı. böyle bir çalışma oldu. Çok uyumlu, güzel bir çalışma oldu. Biz burada 3 kişiyiz çekirdek ekipte ama İstanbul'da baya bir aslında gönüllü ekibimiz var, süper bir ekibimiz var. Bütün festival içeriğine destek olan. Örneğin bir sosyal etki değerlendirmesi yapıyoruz. Geçen sene başladık pilot çalışma olarak. Bu sene de diğer yerel Ekiplerin de yapmaklarını sağlayacağız ee, Güzel bir ekip çalışması oldu Her şehirde yani kaç yüz kişi olduğunu Şu an daha saymadık ama <gülüyor> bayağı hani yüzlerce kişi var diyebilirim Şu anda harıl harıl bir Bileşan organize eden Aslında yani bir kolektif olarak yola çıktınız Tam da e, galiba Planlanan şeye dönüşmüş oldu e, evet. Zaman içinde Diyebiliriz bu haline e, Pek çok yerde gösterilecek İstanbul'dakileri Sen saymak ister misin bize Tabii e, İstanbul'da 19-22 Kasım'da yani 4 gün boyunca yolunda gösterimlerimiz olacak. Saltbeyoğlu'nda yoğunlukla kısa metrajlı filmleri göstereceğiz ama uzun metrajlılar da var. Programlar sürdürülebilir yasam.org adresinden görülebilir. Onun dışında 20-22 Kasım tarihlerindeyse yani Cuma, Cumartesi, Cuma, Pazar Kent Kültür e, Merkezi de olacak, olacağız. Bir de Anadolu yakasında Caddebostan Kültür Merkezi'nde olacak festival. Yani İstanbul'da toplam 3 mekanda olacağız. Bunun dışında başka pek çok il var. İstanbul'dan da çıkarsak Adana, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, e, Bayındır, İzmir, Bodrum, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Eskişehir, Fethiye, Giresun, e, İstanbul dedik. İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Trabzon ve e, Urla. ...da da izlenebiliyor <gülüyor> olacak filmler. Bunun yanında pek çok konuşma da var. Ee, peki o konuşmaları... ...peki e, bu yerel ekipler mi... ...organize etti? Sizin öneriniz, evet. önerileriniz... ...de mi oldu? Nasıl çıktı onlar? Aynen öyle. Şöyle oluyor. E, bu senede sanırım... 120 küsür konuşmacı olacak. Öyle bir şeyimiz var bütün Türkiye'de. E, fi filmlerin ardından... E, ...o filmlerle ilgili... Yani... Mesela 30 film gösteriyorsunuz ya da 25 film. Her şeyde gün sayısı da farklı olduğu için film sayısı da fark ediyor. Hı hı. Ee, sizin bölgenizde yani sonuçta soru, dünyanın sorunları, da başka ülkelerdeki sorunlar aslında çok benzerler. her yerde var. Çözümler de her yerde ilham olabilecek, her yere örnek olabilecek çözümler. Dolayısıyla filmlerdeki konularla alakalandırıp kendi bölgenizdeki sorunlar, kişiler vesaire Böyle bir baktığınızda aslında bazı filmlerin ardından hemen <gülüyor> hangi konuşmacıları davet edebileceğinizi görüyorsunuz. <gülüyor> Her şehrin çok güzel bir program var bu açıdan bakıldığında Aha. ve e, e, toplumta kalsın üzerine var, köylüler var, akademisyenler var. Yani türlü türlü her türlü konuda konuşacak birçok konuşmacı da davet edildi. Çok güzel bir program oluştu gerçekten. Aslında her şehirde neler olacağını çok merak ediyoruz. Keşke 20 tane klonlansak, gitsek hepsini ama Tabii. artık siz <gülüyor> de göremeyeceksiniz. Telefonlardan, evet. evet, evet. En azından bu, bu ilk miydi bu arada bütün festivaller arasında? İlkti galiba değil mi? Böyle düzenlenmiş hali. Geçen sene böyle yaptık bir de 11 hı. ilde e, ondan önce Ankara'yla Esramanlı e, 2013'te yaptık hı hı. E, ilk olarak Esramanlı Ankara İstanbul'u olarak gerçekleşti 2014'te 11 il bu sene 20 ile çıktık. 20 ile çıktınız peki e, sorulur mu bilmiyorum tabi e, festivalden birine ama bize bir küçük seçki yapar mısın desek? Neleri söylersin İstanbul için? <gülüyor> çok Efendim? zor şöyle. Yani e, moda sektörüne yönelik şimdiye kadar hiçbir film göstermemiştik. E, bu senede iki yıldır çekimlerini takip ettiğimiz True Coast gerçek bedel filmi var ki çok önemli bir konu olduğunu düşünüyoruz. Herkesi doğrudan ilgilendiren şey giydiğimiz kıyafetler. Hı hı. E, onun dışında bisikletler ulaşım şehirle ilgili bir güzel filmimiz var. Bisikletler arabalara karşı. Evet. E, i̇klim değişikliği ve yaşam kültürümüz ilgili genel düğün Dünyevi ve Planet bizim Wisdom var Gezegensiz Baştan ve Hayatta Kalma Bilgileri. Bunlar da çok güzel. İnanın çok güzel filmler var. Biz ilk defa bir LGBT filmimiz var. Kısa film, aile gibisi yok. Hı hı. Sokaktan çıkış dansı nefis bir film. da bir koreografonun çocuklarla yaptıkları çöz, yaptığı çalışmalar var. Hı hı. Ee, Hindistan'dan çok güzel kohum, gıda ve tarım üzerine filmlerimiz var. Kısa filmlerimiz var. Ee, çok zor yani küçük seçki dediğin hakikaten her gün bir tanesini daha böyle şey yapıyorum yani siz zaten izlerken çok beğenerek seçiyoruz bazen de gerçekten işte bazı filmler gününe göre bizim için çok değerli çok anlamlı oluyor herkes gün bir olay oluyor bir şey oluyor. Başka bir film ön plana çıkıyor. Dolayısıyla Doğru. herkes birazcık programa bakıp film özetlerini kendine göre bir seçki oluştursa. Benim söylediğimden daha tabii, var. Tabii tabii herkes Bilmiyorum. kendi seçkisini oluştursa dünya ne güzel bir yer olurdu diyerek o zaman <gülüyor> sonuna geleceğiz. Çok teşekkür ederiz ellerinize sağlık. İçerik şahane gözüküyor hakikaten şimdiden. Herkese de selamlar diyelim. Çok teşekkürler. Yine görüşmek üzere. Görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.